Allahübillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, tevhid-i nasıl yapılacağı ile ilgili ve esma-üsna ile ilgili ufak bir e, açıklama ve deneme ve uygulamasını yapıp e, yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Öncelikle tevhidi, la, kalpte yazılı olduğunu düşünüyoruz. İlahi ruh e, ve e, sır sağ tarafa doğru e, ve özümüzde, kalbimizde, gönlümüzde ne varsa hepsini silmek üzere İllallah geri kalbimizin üzerine nefsimizden de kirleri, kötülükleri çıkararak, temizleyerek söyleyeceğiz. İllallah'a söylerken diğerlerine yüksek tonla söyleyeceğiz. Daha üzerine basarak, düşerek. Hepsi nurdan yazılı olduğunu düşünüyoruz. Mümkün mertemi nefesi tutarak güçlü bir şekilde gayret göstererek söylemek lazım. Fâlem ennehu la ilahe illallah, la ilahe illallah.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 La ilahe illallah, la ilahe illallah hu. deriz. Ondan sonra bunu tabii 300'den aşağı yapmamak lazım günde. <gülüyor> sonra Esma-ı birinci sırada ilk önce yapılması gereken ya ikişer ikişer ya da üçer üçer Esma yapılabilir. En iyisi ikişer ikişer yapmaktır. Bismillahirrahmanirrahim l-Rahman l-Rahim. Ve Allah'in ismâl hüsnâ fadûhu bīha. Cellek Allah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 ayarlaması lazım ama buna rağmen genel ortak e, e, tavır olarak e, tek sayıları ele almak lazım. 33 gibi, 101 gibi, 111 gibi tek sayılar da ya da 313 gibi e, yapmak lazım. Tabii ki özel bir amaç için okunduğunda onların EBCİT hesabına göre sayıları vardır, o ayrı.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 Allah ya mu'mit ya, ya Allah ya mu'mit ya, ya Allah ya mu'mit ya, ya Allah. Ya Muhi mumitya Allah ya mohiya Allah ya mohiya Allah ya mohiya Allah ya mohiya Allah ya mohiya Allah ya mohiya Allah Ya moiya Allah ya mohiya Allah. <tim> ya mohiya mumit ya Allah ya mohi ya mumitya Allah ya mohi ya mumit ya Allah ya mohi ya Allah ya mohi ya mumit ya Allah ya muhi Ya mohi ya mumit ya Allah ya mohi ya mumitya yahu ya Allah Yahu yahu ya Allah ya khu ya Allah ya hak ya Allah ya hak ya Allah ya hak ya ya ya Allah ya hak ya Allah ya Ya Allah Yahya, Yahya, Yahya, Yahya, Yahya, Yahya, Yahya, Yahya, Yahya, Yahya,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 ya ya mu'min Allah ya mu'min ya Allah ya mu'min ya mu'min ya Allah ya ya mu'min Allah ya mu'min Allah ya mu'min ya mu'min Allah ya mu'min şimdi ya ya رشيد ya sabur ya Allah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 Ya Selam, Ya Bari, Ya Allah, Ya Selam, Ya Bari, Ya Allah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 Evet şimdi Ya Hafiz Ya Kahhar Ya Allah. Ya Hafiz Ya Ya Allah. Ya Hafiz Ya Kahhar Ya Allah. Ya Hafiz Ya Kahhar Ya Allah. Ya Hafiz Ya Ya Allah. Ya Hafiz Ya Ya Allah. Ya Hafiz Ya Ya Allah. Ya Hafiz Ya Ya Allah. Ya Hafiz Ya Ya Allah. Ya Ya Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.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 ya Rabbi Ya Muntakim Ya Allah Ya Rabbi Ya Muntakim Ya Allah Ya Ya Muntakim Ya Allah Ya Ya Muntakim Ya Allah Ya Ya Muntakim Ya Allah ya wahab ya muntakim ya allah ya wahab ya muntakim ya allah ya wahab ya ya allah ya wahab ya muntakim ya allah ya wahab ya muntakim ya allah ya wahab ya muntakim ya allah ya Rabbi Ya Ya Allah Ya Ya Allah Ya Ya Allah Ya Ya Allah.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 ya vahidu ya ahadun ya Allah ya vahidu ya ahadun ya Allah ya vahidu ya ahadun ya Allah ya vahidu ya ahadun ya Allah ya vahidü ya dünya Allah ya vahidü ya Allah ya vahidü ya dünya Allah ya vahidü ya dünya Allah ya vahidü ya dünya Allah ya vahidü ya Allah ya vahidü ya dünya Allah ya vahidü ya Allah ya vahidü ya dünya Allah ya vahidü ya Allah ya vahidü ya Allah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 Evet, bundan sonra e, fatiha Şerif ve İhlas-ı Şerif ile bitirilir. Ondan sonra da Evrâd-ı Kadriye, e, günlük okunan Evrâd-ı Kadriye'yi okuyup, ondan sonra dua yapıp da devam inşallah. Evet, Evrâd-ı Kadriye'yi hep birlikte sesli, bulunan cemaatta elinde ya da ezberinde olanlar birlikte okunur, hep birlikte okunur. Elhamdülillahi rabbil alamin er rahmanir rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn amin Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve meleketehu yusallun ale'n-nebi. Ya eyyuhellezine amanu sallu alayhi ve sellimu taslima. Elhat okunur. Ondan sonra da selavat-ı şerif. Allahumme salli ve sellim barik ala seydina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alamin. Evet bu e, Safbat Suresi 180 ve 181 yükselen iki ayetleridir. Evet burada şükür makamda iki ellerimiz yüzümüze vurularak e, mesedilir. Bismillahirrahmanirrahim. Sore. <Sessizlik> as-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Allah. As-salatu was Nebi Allah. ya Haninallah. As-salatu Allah. salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu الصلاة والسلام عليك يا نور الرحيل الصلاة والسلام عليك يا إمين وحي الله الصلاة والسلام عليك يا من الله السلام عليك يا نور الرحيل الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله Es salatu es salam aleyke ya men شرف haullah. Es salatu es salam aleyke ya men kerreme diminished. Es salatu es salam aleyke ya men azze me hulle. Es salatu salam aleyke ya aleme vullallah. Es salatu es salam aleyke ya seyide l-mursaleen. Es salatu es salam aleyke ya imamel mittagin. Es salatu es salam aleyke ya khatem en As-salatu ve selamu aleyke ya rahmetel lil'alemin. As-salatu ve selamu aleyke ya şefi'i al-muznibin. As-salatu ve selamu aleyke ya Resul-i Rabbil alemin. Salavatullahi ve melayiketihi ve enbiyaihi ve hamleti arşihi ve cemi halgihi ala seyyidina Muhammedin alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve habibike ve rasulike nebî lümmî ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahumme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve abibike ve rasulike nebî lümmî ve ala ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve habibike ve rasulike nebîl ümmî ve ala alihi Essahmi ve, ve sellem Allahummesalle ala Muhammedin nabiyil melin sahibil makamil ala vel lisanil fasih Allahummesalle ala Muhammedin nabiyil melin makamil ala vel Muhammedin nabiyil melin sahibil ala vel lisanil, lisanil fasih اللهم جل افطل سلواتك بدا واما بركاتك سرمدا وزكاة عياتك فضا وعددا على اشرف الخلائق الانسانية ومجمع الحقائق الامانية وطور التجليات الانسانية ومهبت الاسرار الرحمنية وعروس المملكة ربانية ve varis-i denk nebiyyin ve muqaddimi ceyş-il murselin, ve qa'id-ün akbil enbiya-i mukarramin veftân-il ecma'in hamil-il riva'il izz ala ve malik zimmet-il mecd esna şahid-i esrar ve müşahid-i sevab-il ve tercüman-i lisan ve menba-il ilm ve'l hilmi ve'l hikem mazhar-ı sırr-ı cud-il cüz'i ve'l kuli ve insan aynı vücudil ulvi ve süfni, Ruhu cesedil kevneyn ya Resulallah. Üç defa vücudumuzu mesle Ruhu cesedil kevneyn ya Habiballah. Ruhu cesedil kevneyn ya Resulallah. Üç defa gözlerimize baş öperek sürüyoruz. Vay nahiyyet eder ya Rasulullah. Vay nahiyyet eder ya Habib Allah. Vay nahiyyet ya Rasul Rabbil alaemin. Vay nahiyyet eder ya Rasul Rabbil alaemin. المتأخر بمآل رتب الوجود يتخلى بأخلاق المكامات السفاعيه علي El من الحبيب الاكرم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ولا سائر الانبياء والمرسلين ولا ملائكه المقربين ولا عباد الله الصالحين Min ail al-sembat ve min ahl al-arazin, kulla zakkir k-zakirud, v-ğafalan zikrik el-ğafirud, vesallim Allah an asaabir wa Rasulillahi